Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve n'ozu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdillahu felamudillelah Ve men yudil felahadiyelah Ve eşhedü an la ilahe illallah ahdahu la şerike lah Ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق من نفس واحده وخلق منها زوجها الله الذي تساءلون يا ايها الذين امنوا ve الله وقولوا قولا سديدا başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim İmam Müslim'in sahihinden Kitabül İmanı almaya devam ediyoruz. Henüz ilk baptayız. İbn Ömer'in radiyallahu anh'ın babası Hazreti Ömer'den rivayet ettiği hadisi farklı tarikleriyle almıştık. Daha sonra Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayetini almıştık 5 ve 6'da. Yine bugün inşallah babımızın son hadisi olan gene Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelen ancak senedi biraz farklı metni de daha önce 5 ve 6 numarada kaydedilen metinde biraz daha ne farklı rivayeti inşallah alacağız. Babımızı şöyle kısaca hatırlatmak icap ederse neydi babımız? Babu beyanil imani ve İslam ve İhsani ve vücubil imani bi iffati kaderillahi subhanehu ve teala ve beyanil delili alel teberri mimmen la yu'minu bil kaderi ve iglazil kavli fi hakkihi Evet İman, İslam ve ihsanın beyanı Allah Subhanahu ve Taala'nın kaderine, ispata, iman etmenin, vücubiyetinin, farziyetinin, illa da gerekliliğinin beyanı, kadere iman etmeyen kimselerden teberri etmeyi gösteren, ona delalet eden delilin beyanı, başka yine kadere iman etmeyen kimse hakkında ağır sözler, Söylemenin delilinin beyanı, babı. Ne yaptı? Dediğimiz gibi Hazreti Ömer'in muhtelif tariklerle gelen rivayetini ve daha sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh muhtelif tariklerle gelen rivayetlerini zikretti. Şimdi son rivayeti alıyor. Dedik ki en sahihten nispi olarak daha az sayıya doğru ne yapıyor? İniyor. Yani ilk zikrettiği en sayı olan rivayet. Aşağı doğru indiği nispi olarak he, ona göre biraz daha ney az sayı bu demek değil zayıf hepsi sayı. Şununla karıştırmayın. Yani esahhu ma verede fil bab ya da esahhu şeyin fil bab yani babında konusundaki en sayı rivayet ya da babındaki en sayı şey demek konusundaki en sayı şey demek. Ha, ilmi mustalahta yani mustalah ilminde mustala ol hadis ilminde yani zayıflar içinde en sayı anlamına gelebilir. Zayıflar içinde en sahihi. nispi göreceli. Burada en sahih derken sahihlerin en sahihi içinde en sahih. Karıştırmayalım. Heh. Şimdi burada 7. rivayette ee, ne yapıyor? Bakın yukarılarda ne demişti? İşte bu isnat demişti. Miflohu demişti. Nahlohu benzeri bu isnat. Hem bu isnadın benzeri hem metnin benzeri demişti. Burada öyle yapmadı. 5'te Beş orijinal o uzun metni verdi. Ebu Hurey Radiyalan 6'da. Misfehu dedi ama burada öyle yapmadı çünkü senette biraz farklılık var metinde de biraz farklılık var bunu ne yapıyor bize ifade ediyor şimdi alalım bakalım rivayeti ne diyor İmam Müslim hangi rivayeti almış bakalım isnadı neymiş metni neymiş daha sonra devam edelim inşallah evet okuyalım oku Gökhan Galal imamı Müslim rahmetullah haddesen az zohruna harbi Haddesena mı haddesenimi? Haddeseni Zuheyr ibn Harbi. Kâl haddesena Celirun. Am 'Umarata wa hu ibnun wa hu ibnun wa hu ibnul Qa'i. Wa hu ibnul Qa'i. Am Abi Zurata, am Abi Hurayrata, kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Selûni fehabû en yes'alûhu." Fe câ'a reculun fecalese inde Kıvale, ya Rasulullah, mer İslamı gale elle tuşriku billahi şeyen. Ben de la tuşriku billahi şeyen. Evet. sende de en mi var? Elle. Evet. Elle. Evet. Tuşriku şeyen. En la tuşrike. Tuşrike. En geldiği başına evet. Tuşrike biri billahi şeyen. Evet. Ve tuquime salate ve tuktiye zekate ve tesume ramadane ki evet. doğrusu, doğrusu arkadaşlar en gelmemesi başına farklı iki nusa var önümde la tuşriku billahi şeya olsa daha iyi yani evet. e, Gökhan farklı bir nusradan okuyor elinizde la tuşriku şeklinde evet. zaten evet. evet evet kale sadakte kale ya Resulallah men imanu kale en tu'mine billahi ve melaliketihi ve kitabihi ve likaihi ve rusulihî ve Tumine bil ba'si ve tukmine bil kadri kullihi Kâle sadakte bale. Yâ Rasûlallah men ihsânu? Kâle en takşallâhe azza ve celle kenneke ke terâhu fe inneke in lâ tekun terâhu fe innehu yerâke. Kâle sadakte. Kâle yâ meta taqumu's-sâ'atu? Kâle mel mes'ûlu anhâ bi'a'lemi min es-sâ'i. Feseuhaddithuke an eşratiha. İza raeytel mara'ta tellide rabbeha. Fazake min eşratiha. Faizah raeytel hufata al uratel uratel uratel uratel uratel uratel uratel uratel uratel uratel uratel uratel sümmel bukma. Uratel sümmel bukma ardi. min bahmi fil bunyan hazak min aşratı ha fi 5 min alı gıybi lai yalem hün illallah. then قرَأَ قرَأَ قرَأَ الآياتَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عِلْمُ السَّائِتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ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 Evet, tercümesini oku. Bana Zühir bin Harp rivayet etti. Dedi ki, bize Celir Umara'dan ki i̇bn Kaka'dır. O da Ebu adam. o da Ebu Hurele'den naklen rivayet etti. Ebu Hurele şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorun bana dedi. Asla ona bir şey sormaktan çekindiler. Derken bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki dizinin dibine oturarak... ''Ya Resulallah İslam nedir?'' dedi. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'a hiçbir şeyi şerif koşmaksızın namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin ve Ramazan'ı tutarsın.'' buyurdu. Adam ''Doğru söyledin.'' dedi. Tekrar ''Ya Resulallah iman nedir?'' diye sordu. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya ve peygamberine bir de öldükten sonra dirilmeye inanman, bir de bütün kadere inanmandır.'' buyurdu. Adam doğru söyledin dedi ve Ya Resulallah İhsan nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan onu görüyor musun gibi korkmandır. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da muhakkak seni görür buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Bu sefer Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede Surman soranlar daha alim değildir. Ama ben sana onun alametlerini söyleyeyim. Kadının efendisini doğurduğunu görürsen işte bu kıyametin alametlerindendir. Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımı yeryüzünün hükümdarı olmuş görürsen bu da onun alametlerindendir. Kuzu oğlak çobanlarını bina yapmakta yarı ederken görürsen bu da onun alametlerindendir. Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği beş kayıp şeyde dahildir buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Kıyameti ne zaman kopacağını bilmek küpesizce Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse de nerede öleceğini bilemez. Muhakkak Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Ebu Hurere demiş ki: Sonra o zat kalkıp gitti. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adamı bana geri getirin dedi. Derhal adam araştırıldı. Derhal adam araştırıldı. Fakat ulaşılamadılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Cibril'dir. Sizin öğrenmenizi diledi. Çünkü siz sormadınız bunu. Tamam mı? Evet. Ebu Hurayra hadisi gördüğünüz gibi 5 numaralı Ebu Hurayra radiyallan diğer rivayetiyle az çok uyuşmakla birlikte bazı neler var? Ufak tefek farklılıklar var diğer rivayete baktığınızda 5 numarada zaten e, göreceksiniz e, yine hocası Züheyr bin Hatten rivayet etmiş 5'te gerçi e, Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe ve Züheyr'den rivayet etmiş ama burada sadece Züheyr'den neden böyle çünkü 5'te e, hadde fena demiş yani e, biz ikimiz vardık yani Ebubekir Bekir İbni Ebi Şeybe ve Züheyr vardı ama burada sadece Züheyr'in olduğu bir ortamda bunu kendisinin olduğu bir ortamda bunu ne yapmış ee, hocası Züheyden işittiğini söylemiş. Daha sonra Galihadde sene Cerir an Umara ve huve İbnül Ka'ka Cerir'den o Umara'dan o da İbnül Ka'ka'dan yani hocası Zuhey bin Harp rivayet etmiş. 5 numaralı hadiste Zuhey bin Harp Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ile birlikte he kimden İbnü Uleyye'den rivayet ediyorlar. Daha sonra kimden? İsmail bin İbrahim'den sonra Ebi Hayyan sonra Ebi Zura İbni Amr, İbni Cerir sonra Ebu Hureyre. Burada doğrudan Umara kimden? Ebi Zura'dan rivayet ediyor. Demek ki e, mültekat senet Ebu Zura nerede birleşti senet? Ebu Zura'da birleşti. Heh. Buraya bakarsak 7 numara Ebu Zura'ya 1, 2 3 kanaldan ulaştı. Yukarıda ise 1, 2, 3 kanaldan gene. Ama ne var? He, yukarıda 3 kanal var ama yukarıda ne yaptı? 4 ee, kanaldan ulaştı yukarıda. 1, 2, 3, 4. Evet. Ebu Vekir İbni Ebi Şeybe Züheyl bu 1. İbni Uleyye 2, İsmail 3, Ebi Hayyan 4. Hangisi daha nazil? Hangisi daha alim? Yedinci daha ali Beşinci daha nazil değil mi? Heh. Yani çünkü niye en kısa yoldan ulaşması Her zaman en nedir? Ali senettir Bu işte senet zenginliği Dediğimiz gibi Şöyle bakıyoruz rivayete Senedindeki incelikler bu Umar-ıbnu el-Kahka bin Şubrume Zaten dipnotta merhum demiş hocamız Buhare-i Müslümin ravilerinden Sika bir ravi Güvenilir bir ravi -e Ebu Hurayre'ye Ebu Hurayra'dan gale gale Resulullah aleyhi ve sellem seluni peygamber efendimiz dedi ki Aleyhissalatu vesselam bana sorun. burada ne var bir incelik var değil mi? Ne dedi? Bana sorun dedi. Halbuki Hazreti Ömer rivayetinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam doğrudan böyle bir şey ne yapmamıştı. Söylememişti. Doğrudan adam gelip bir soru sormuştu. Gene 5 numaralı Ebu Hureyre rivayetinde de adam doğrudan gelip ne yapmıştı? Soru sormuştu, oturmuştu. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın bana soru sorun diye bir ifadesini her iki rivayette de ne yapamadık arkadaşlar? Göremedik. Her iki rivayette de ne yapamadık? Göremedik. Burada ise farklı bir husus var. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Bana soru sorun diyor. Ama Fehabuhu <gülüyor> enyeselu. Onlar Peygamber Efendimize soru sormaktan çekindiler. O sırada feci <gülüyor> bir adam geldi fecilese inderuk betehi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki dizinin dibine oturdu. fekale <gülüyor> ya Rasulallah. Ey Allah'ın Rasulü dedi. Beş numaralı Hazreti Ebuburol'un diğer rivayetinde de ya Rasulallah demişti. Ama Hazreti Ömer rivayetinde Ya Muhammed. Hatırladık değil mi? Bunlar farklılıklar. Niye bu farklılıkları veriyor mu? işte? Bu farklılıkları olduğu için burada metni veriyor. Heh, ondan dolayı. Ne dedi ey Allah Resulü? Mel İslam. İslam nedir? Ne dedi? Gal. La tuşriku billahi şeya. Bak. Kısa bir ifade. Halbuki. He. Hazreti Ömer'in rivayetinde neydi? Neydi? En teşhede. En la ilahe illallah mıydı? He. Ve enne Muhammeden Asum. Resulullah. Peki e, Ebu Hureyre'nin 5 numaralı rivayetinde nasıl da hatırlayan var mı? Allah'a taşım -şir onu ibadet etmelidir. En tabudallah ve la tuşrike bişşeya değil mi? Allah'a ibadet etmem ve ona hiçbir şirk koşmamalıdır. Burada doğrudan şirk koşmaman dedi. Çünkü bir şey muarızıyla, mukabiliyle biliniz. Kapalıysa açık değil. Açıksa kapalı değil. Ha. Yani Allah ibadet içinde şirki barındırmaz. Allah ibadet içinde şirki barındırmaz. Ha. İçinde şirk olan bir şeyle ibadeti barındırmaz. Hangi ibadeti? Hak ibadeti. Heh. Yani doğrudan Allah'a bir şey işit koşmaman diyor. Sonra ve tuqimes sala ve tuqimus sala namazı kılman dost doğru. Ve tu'tiye zekat zekatı vermen ve tesum ramazan. Burada aynen saymış. Gale sadakt. Doğru söyledin demiş. Gale ya Resulallah mel iman. Ey Allah Resulü iman nedir? Gale Tumine billahi Allah'a iman etmen ve melaiketi meleklerine ve kitabihi. Beş numaralı Ebu Hureyre hadisinde de kitabihi geçmişti. Ama Hazreti Ömer rivayetinde kutubihi geçmişti. Fark eden bir şey yok. Kur'an'a iman eden diğer kitaplara iman etmek zorundadır. Neden? Çünkü Kur'an diğer kitapların isimleri ne yapıyor? Haber, Haber veriyor, sayıyor. Problem yok. Ve <gülüyor> ihi Allah'la karşılaşmak ki bu veci almıştık ve resulühi peygamberlerine ve tutmine bil basi öldükten sonra dirilme ve tutmine bil kaderi kullihi kullihi var burada beden hepsini bütün yönüyle. Zaten bu sadette bab. Gale sadakt gene aynısını söyledik. Gale ya Resulallah, mel ihsan. İhsan nedir? Gale dedi ki ha burada bakın ihsanda bir ziyade var. Öbürkünde en tabudallah ke enneke tarahu demişti. Allah'a ibadet etmen sanki sen onu görüyormuşçasına. Burada Allah'tan korkman sanki sen onu görüyormuşçasına. Yani zaten haşit e, ibadetin bir gereği yani. Allah'tan korkmamak ibadet olamaz. İçinde ibadet olan bir şeyde de muhakkak Allah korkusu olacak. Havfullah ve haşyetullah. Havfullah ve haşyetullah. Havfullah bir şey mukabili olabilir. Ama haşyetullah hiçbir şey mukabili. Onun için he, ulemanın ve makbul insanların Allah'tan korkusu Kur'an-ı Kerim'de haşyet olarak nitelenmiştir. Normal korku ise haf olarak nitelenmiştir. Evet. Nasıl Allah'tan haşyet duyman? Sanki onu sen görüyormuşçasına. Feinlem feinneke illa tekun terahu feinnehu yarake. Sen göremesen de o seni görür. Gale sadakt. Gene aynı ifadeyi kullanıyor. Gale ya Resulallah. Ey Allah Resulü. Meta tekumus saa. Kıyamet ne zaman kopar? Bakın burada açık. Meta tekumus saa dedi değil mi? Burada açık. He. 5. Hazreti Ömer rivayetinde de metes demişti. Kıyamet ne zaman? Ama Hazreti Ömer rivayetinde bana kıyametten haber ver demişti. Doğrudan saati ile alakalı vakti ile alakalı bir neyi geçmemişti? İfadesi geçmemişti. 5. rivayette Saat ne zaman? Diyor ama burada çok açık Kıyametin vakti ne zaman? Yani Kıyamet ne zaman kopacak? Ne diyoruz arkadaşlar? Her zaman mücmel rivayetleri Neyle anlarız? Neyle? Müfesser rivayetlerle anlarız. Kapalı rivayetleri o rivayetin açılmış şekliyle anlarız. Anladık değil mi? Heh. Gale dedi ki Mel mesulu anha bi'aleme sail. Yani bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değil. Tevazu. Ancak diyor ve se'u haddifuke an eşratiha. Alametlerini sanazikle değin. İdara etel merate telidur abbeh. Kadını gördüğün zaman, sahibini doğuran kadını gördüğün zaman, kadın sahibini doğurduğu zaman, fedakâmine şuratıha. Almıştık bunu. Bu onun alametlerinden. Ve ida rai tel hufat el urat esum melbukme. Bakın burada esum melbukme var. Diğer rivayetlerde bu iki ifade ne değildi? Mevcut değildi. Bu çok önemli. Çok önemli. Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımı Heh. Zaten yalın ayağı, çıplak almıştık. Hufat, urat. Ancak Es-sum el-bukum var bir de bakın. Summun bukmun umyun Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya. Heh. Sağır ve dilsiz takımı kim? Ha, yalan ayak çıplak. Ne olduğunda? Mülükel ard. Yeryüzüne hükümdar. Hz. Ebu Hurey rivayetinde ne geçiyordu bu ifade? Ru'usun nas. reis olduklarında. Burada idareci doğrudan. Reis de bir nevi idarecidir. Ama Hz. Ömer rivayetinde böyle bir ifade yok. Hz. Ömer rivayetinde bu hufat urat yani e, işte e, terliksiz, ayakkabısız neyse işte çıplak insanların he, e, ne olduğunu görürsün diyor. Binalarda yarıştığını görürsün diyor. Burada halbuki ifade iki tane. Fezâke min ya bu kıyametin alametlerinden ve izara râeyte. Riael behmi yetetawelune fil bünyan fedake min eşratiha diyor. Yine kuzu oğlak çobanlarını binalar yapmakta yarış ederken görürsen. Bu da kıyametin alameti. Tabi e, bina yapmaktan kasıt el bina demiyor özellikle. Yetetawelun ki yarış var aynı zamanda yükseklik var. Daha sonra Hazreti Ömer rivayetinde geçmeyen ama 5 nolu Hazreti Ebû Rayhî'ye hitaben "Fî hamsin minel gâibi lâ ya'lemuhunna illallah." 5 şey var ki Allah'tan gayrı bilmez. Sümme karâ daha sonra Lokman Suresi'ndeki 34 nolu ayeti okuyor. Aleyhissalatu vesselam. "İnnallâhe indehu ilmus sa'a kıyametin ilmi Allah katında ve yunzilul gayb yâmuru indirir ve ya'lemu mâfil erham rahîmde olanı o bilir." Lema tedri nefsun ma tak, teksi bu kadar, bir nefsin canın yarın ne işleyeceğini neyi kazanacağını hiç kimse bilemez nefsin kendisi de vema tedri nefsin bir eyi ardın tamut yine nerede öleceğini de bilemez innallahi alimul habir Allah bilendir her şeyden haberdar olandır diyor Gale diyor ki Rabbi simma qama ercul adamaya kalktı Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ayağa kalktı gitti demek o. Rudduhu aleyhi. Onu hele bir bana döndürün. Getirin bakalım. Feltum ise bakıldı, araştırıldı. Felam yecidu bulamadılar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haza Cibrilu. Bu kimdi dedi. Bu Cibril'di dedi. Evet. Bu neydi dedi. Cibril'di dedi. Erade enteallamu. Sizin öğrenmenizi istedi. Hani Diğer rivayetlerde dininizi size öğretti diyordu. Burada sizin öğrenmenizi ne yaptı dedi. İstedi dedi. Açık bir ifade değil mi? If, burada if çünkü demek. Onun için nokta koymuş. Lem teselu. Yani lem teselu. Çünkü siz ona ne yapmadınız? Soru sormadınız şeklinde. Ne var elimizde arkadaşlar? Bir rivayet var. Evet. Şimdi müellif hadisin anlamını verdikten sonra çok fazla bir açıklamaya gitmemiş neden e zaten hemen hemen üç aşağı beş yukarı ne yaptı açıklamaları daha önceden verdi burada açıklama sadedinde şunu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana sorun buyurması Ashab'a canı sıkıldığı içindi yani ashabın bazı durumlarından rahatsız olduğu için de Oku Gökhan orayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana sorun buyurması ashaba canı sıkıldığı içindi. Çünkü ashab birçok sorular sormuşlardı. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazılarının kendisini müşk müşkül mevkide bırakmak için sual sorduklarını hissederek gadaba gelmiş, yüzü kıpkırmızı olmuştu. İşte bu teessür ve ilbirar haleti içinde onlara sorun Sorun bana sorun. Vallahi şu yerimde bulunduğum müddetçe bana ne sorarsanız size ondan haber veririm buyurmuşlardı. Hadisin tamamı ileride gelecek. Şu i̇şte farklı lafızlar da geliyor. İleride ne yapacak diyor. Hadisin tamamı gelecek diyor. Evet. Devam et. Asla bundan korktular. Sual hususunda hususuna dair bir de ayet nazil oldu. Artık kimse sual soramaz oldu. Teala Hazretleri Cibril Aleyhisselam'ın insanlara dinlerini öğretmek için o zaman göndermiş. Bakın burada şimdi çok enteresan bir olay. Öyle bir bilgi var ki burada hadislerle yola çıkarak. He, daha önce sormadılar. Böyle bir şey yok. Yani Cibril geldi geri doğrudan ne yaptı? Sorularını sordu gitti insanlara dinini öğretti. Halbuki biz buradan şunu anlıyoruz diğer rivayetlerde? Neden Cibril geldi? Allah gönderdi. Çünkü niye? Sual sormayla alakalı ne? E, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'i sualle sıkıştırmanın haramiyetine dair ayet inince, ne yaptı sahabeler? Korktular. Soru soramadılar. Soru soramayınca da insanlar ne kaldı? Sorgusuz sualsiz kaldı. Yani soru soramaz hale geldi. Soru soramayınca da bazen ne yapamıyorsun? Dinini öğrenemiyorsun. Çünkü her zaman soru sormak kötü anlam ifade etmez. Çok sormak, anlamsız sormak kötü anlam ifade eder. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Cibril'i yolladı ve cibrille sorduttu. Kime sorduttu? Cibrille sorduttu. Böylelikle insanlar dinlerini öğrendiler ki ileride diyor zaten Ne yapacak diyor ee, Daha uzun bir şekilde rivayet gelecek şimdi Ne dedik 2-3 bab alalım ki ilk 2-3 babı alalım ki he, e, Merhum Ahmet Davudoğlu hocamızın neyini öğrenelim Yöntemini öğrenelim bakın ne yaptı burada her babın sonunda en son rivayeti verdikten sonra Bütün o babta geçen Rivayetleri göz önünde bulunarak o babdan istifade edilen hükümleri bize aldı. Neymiş bunlar? Bunlar önemli. Özeti yani. Buraya kadar anlattıkların neyi? Özeti. Şunu bilsen, bellesen yeter. Okuyalım neymiş? Hadis-i Şerif şu hükümlere delalet etmektedir. Bir, alim bir zat halkın muhtaç olduğu bilgileri kendisine sormalarını emredebilir. Ne, alim bir zat halkın muhtaç olduğu... He. Bilgileri kendisine sormalarını emredebilir. Peygamber Efendimiz diyor sorun bana sorun. Niye? Çünkü alim bizzat bunu yaparak ne yapar? Onları ilme yönlendirir, teşvik eder. Onlara kişilik kazandırır, şahsiyet kazandırır, özgüven kazandırır. Çünkü alimin ne tepki göstereceğini bilemez ama alimden yeşil ışık gelirse bu yönde Hatırlıyorsunuz Hatip Bağdadi'nin kitabını alırken korkardı değil mi? Muhaddisuna ne yapmaya? Soru sormaya tullab. Ama hoca bu yeşil ışığı verirse talebe ne yapabilir? Sorabilir ama bir şartla. Çok ve anlamsız soru olmayacak. Hele cevabını bildiğin soru asla. Hele hocayı sınamak için asla. Evet. 2- Sormadıkları takdirde kendisi onlara talimde bulunabilir. Sormasalar... Onların sormaması demek onlar ilim istemiyor anlamına gelmez. O anda cesaret edememiştir, utanmıştır. Değil mi? Ya da başka bir neden vardır. Evet. İlim utanılmadan ve soru sormadan öğrenilmez deniyor. Yani utanma da olacak ama soru da soracaksın. Önemli. Evet, devam edelim çünkü Cibril Aleyhisselam öyle yapmıştır hadiste zikri geçen sağır ve dilsizlerden murat el ayak takımı cahil ve ahlaksızlardır zira böyleleri Allah'ın kendilerine insan ettiği kulak ve dil gibi azardan faydalan, faydalanmasını bilmedikleri için adeta sağır ve dilsiz gibidirler yani doğrudan uzvun işlememesi değil kinaye var He, yani Allah Azze ve Celle'nin emirlerine karşı sağır ve dilsiz Yoksa kulağı duymuyor değil. Dil konuşmuyor değil. Evet. Devam et. Mana şudur. El ayak takımının hükümdar olması kıyamet alametlerinden biridir. Öyle, işte el ayak takımı hükümdar oluyor. Eskiden asil insanlar hükümdar olurdu değil mi? Asil. Bir toplum en Şimdi i̇şte Demokrasi dediğin şey bazen asilleri değil fosilleri ne yapabiliyor? Ha, muktedir yapabiliyor. İyi yanı da var, kötü yanı da var. O tartışılır. O benim meselem değil. Ama eskiden böyle değilmiş. İşte kıyamet geldi demek bu. Yaklaştı demek. Evet. Başka şekilde de anlaşılır. Yani işte cahil cühele. Yani düşünün. Yani İbrahim Tatlısesin düşünün. İbrahim Tatlısesin düşünün. Parti kurduğunu, tamam mı? Birinci parti olarak çıktığını, eee ve başbakan olduğunu. Parası olsa ne olur? Çobun olmaktan kurtulamamış ki. Ayak takımı olmaktan kurtulamamış ki. Evet. Yani olur. Olmaz değil. Çok gördük. Dünyada pek çok örneği var. Evet. Devam edelim. Bazıları bunu hükümdarın dünya zevklerine dalarak el ayak takımı seviyesine düşmesi kıyamet alametlerindendir. Şeklinde tercih etmişlerse de birinci mana daha doğru. Tercih etmemiş bunu kendisi. Yani, yani yok canım işte onlar e şeyler yani soylular ama eskisi gibi ama onlar öyle rezil rüsvay hareketler yapıyorlar ki el ayak takımı seviyesine düşmüşler yani hadisin zahiriyle bağlaşmıyor hadisin zahirinden hadisi ne yapabilmek için uzaklaştırabilmek için çekebilmek için arkadaşlar bir müreccih olacak tercih ettirici sebep tercihi hak olacak sebep o da bir rivayet olacak değil mi e yoksa zahir üzere almak zorundasın. Yoksa işin batınına bakarsan Hasan Sabbahlar türer. Batıniler türer. Ne yaparsın? İşte şundan kasıt budur der. Hiç alakası olmayan ne yapar? Bir hüküm ihtas eder. Ona dikkat edeceğiz. Zahirinden işi gayrı zahirini alabilmek için müreccih bir sebep olacak. Müreccih. Tercih ettirici. Tercihi, haklı, kılıcı. O da rivayettir, lafızdır. Olmadıktan sonra bunlar yorumdur, indidir. Ne demek indi? Kişinin, e, kişinin kendini bağlar ya da bağlamaz. O da tartışılır. Evet. Devam edelim. Çünkü hadiste hükümlerin sonradan bu sıfada takındığına delil yoktur. Yani işte racih bir ne yok? Mürecih bir sebep yok. Böyle bir lafız yok. Evet. Evet. Müslüm'ün 3 tarikten rivayet ettiği bu hadis Cibril hadisi namıyla meşhur. Evet 3 tarikten geliyor. İşte Hazreti Ömer'e gelen tarikler farklı yollardan. Ebu Hureyre'ye bir yoldan diğer yine bir yoldan daha geliyor. 3 tarikten gelmiş bu hadis. Ve meşhur ne hadisi bu? Cibril hadisi olarak nam bulmuş değil mi? He. Şimdi İslam'ın rükünlerini kadere iman ve imanın diğer erkanıyla başlayarak ne artı devam diyor. Şimdi namaz. Namaz. Evet. Şimdi namaz. Namaz babını ne yaptı? Açtı. Namaz konusu. Babu Beyani Salavat illeti hiye ahadu erkanil islam. İslam'ın rükünlerinden biri olan namazların beyanı babı. İslam'ın 5 rüknünden biri. Namaz. İşte namaz imandandır demek bu. Çünkü iman bahsinde bunu zikrediyor. Namaz imandandır. Buhari bu lafızla alıyor. Namaz imandandır. İmandan bir parça, bir cüz. Önemli, mühim. Evet. Okuyalım. Galal İmamu Nevevi rahmetullah beyani selavatil lati hiye ahdu Niye dedik İmam Nevevi, müslüm demedik? Çünkü bab başlıkları kimden? İmam Nevevi'den öncesi Mazeri ve daha sonra Kadı İyaz'da devam etmiş ama bu son halini veren kim? İmam Nevevi. Evet, güzel. Şimdi hadisi alalım. Galibim Allah müslim rahimahullah. Hatta sana Gutebetu bunu Sayid ibni Cemil ibni Taric ibna Abdullah ibn Abdullah an Malik ibni Enesin firma Gurea Gurea aleyhi an Ebi Süheylin an Ebihi. انه سمع طارق بن عبد الله و بيل الله و بيل الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ساير الراس نسمع دوي يا صوته ولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليله قال هل علي غيرهن قال لا الا ان تتطوع وصيام شهر رمضان قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها Söyledi: "Vallahi lâ izîdû al-hâzâ, vâlâ anqûsû minhu". فقال, sellem, evet, Bu da alanındaki böyle müsir müsir etkileyici hadislerden bir tanesi. Hepsi Peygamberi sallallahu aleyhi vesselamın hadislerinin güzel, ama bazıları özellikle ifade ettiği anlam bakımından ne yapıyor? Ee, i̇nsanı çok ne yapıyor? Düşündürüyor. Evet. Ee, oku bakalım bir... Hem babın başlığının tercümesini hem de hadis tercümesini bir oku. Ondan sonra şey yapalım. İslam'ın hükümlerinden biri olan namazların beyanı babı. Bize Kutebetübne Said bin Cemil bin Tarık bin Abdillah es Kafi Malik bin Enes'ten o da Ebu Süheyl'den Süheyl tarafından babasından naklen okunan bir hadisi rivayet etti. Bu Süheyl'in babası Tahatübnu Ubeydillah şöyle derken işitmiş. Necid ahalisinden saçı darmadağın bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Biz sesinin mırıltısını duyuyor fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Gece ile gündüzde beş vakit namazdır cevabını verdi. Adam bana bunlardan başka namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ancak kendiliğinden kılarsan o başka. Bir de Ramazan ayının orucu buyurdu. Adam bana bundan başka oruç var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ancak kendiliğinden tutarsan o başka buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra zekatı da söyledi. Adam bana bundan başka zekat var mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ancak kendi verirsen o başka buyurdular. Talha demiş ki az sonra uzat. Vallahi bundan ne ziyade yaparım ne de noksan diyerek dönüp gitti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylediyse felaha erdi buyurdular. Evet. İkinci bir rivayetini alacak Biraz daha farklı senetli ama Metni aynı olacak hemen hemen onun için Zikretmeyecek metni Ne diyor İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh Haddesene Kuteybetübnu Said İbni Cemil İbni Tarifi Bini Abdillah es ne kadar uzun değil mi Hepsini vermiş Şehin ismi Kuteybe İbni Said dese olurdu mesela Değil mi Evet, Abdullah'ın oğlu, Tarif'in oğlu, Cemil'in oğlu, Said'in oğlu, Kuteybe. Abdullah'tan olma, Tarif'ten olma, Cemil'den olma, Said'ten olma, Kuteybe. İlmün nesep, ilmu şeref. Ne kadar güzel. Yani ah ah, nesep ilmi, şeref ilmi. Bak adam kaç tane dedesini biliyor. Kendi saymamış ha. Kendi saymamış. Kuteybe'nin bunu kendi saymıyor. İmam Müslüm sayıyor. Daha fazlasını da bilir Nuh Aleyhisselam'a kadar indirir mesela Ben size söyleyeyim Heh, Nuh Aleyhisselam'a kadar indirir Evlerinde isnaş yecereleri var soy Soykütü Şimdi adam 5 tane dedesini sayamıyor 5 5 5 tane Ben En son 6 dedesini sayan adam gördüm 2 ay önce Ada pazarında 5'i görmüştüm 6'yı yeni gördüm. Sayamıyor. Adamlar sayıyorlar. Evet. İmam Müslim'in hocası. An Malik İbni Enes. Kim Malik İbni Enes? Meşhur İmam Malik. Meşhur İmam Malik. Fîmâ kureyâ aleyhi An evi Suheil an evihi. İmam Malik bunu kıraaten almış. Kırat hadis alımı metotlarından bir tanesi. Evet. İmam Malik bunu Suheil tarafından babasından naklen okulan bir hadis olarak almış. Suheil'in babası Ennehu Semiha Talha bin Ubeydillah Talha bin Ubeydullah ki aşeriye mübeşşer eden Radıyallahu anhu ve an Ebi İşitmiş bunu Kimmiş Ebu Süheyl Künyesini vermiş Ebu Süheyl Nafi bin Malik bin Ebi Amir İmam Malik'in Azatlı kölesi Nafi künyesi Ebu Süheyl Tabinden olup İmam Malik'in amcasıdır. Hazreti Enes bin Malik'ten hadis dinlemiştir. Ebu Muhammed Talha bin Abdillah bin Osman ki Abdillah demiş Ubeydullah dese daha doğru olurdu. Künyesi ne Ebu Muhammed? Cennetle müjdelenen ashab-ı kiramdan biri. Uhud kazasına iştirak etmiş. Bedre ise Şam'da bulunması dolayısıyla iştirak edememiştir. 36 tarihinde Cemel vakasında şehit edilmiştir. Kabri Basra'dadır. Neredeymiş Kabri? Basra'da. 38 hadis rivayet etmiş. Mukillinden, çokça rivayet edenlerden değil sahabe içinde. Aynı isimde Ashab-ı Kiram'dan bir zat daha vardır. Birçokları bunları birbirinden ayırmazlar. Ayıramamışlardır. Yani karıştırırlar. Birçokları bunları ne yaparlar diyor. Karıştırırlar diyor. Evet. Evet. Evet. Ne diyor Ebu Seylin babası babası Ubeydullah, Talha bin Ubeydullah şöyle derken işittim. Câ'e raculun ila rasulillâhi sallallahu aleyhi ve sellememin ehli necd. Bir adam peygamberi sallâhu aleyhi ve gelmiş. Bu adam da nereden gelen adam? Necid ehli. Necid. Sairu râsi. Evet. Saçı nasıl? Darmadağın. Nesma'u deviya sautihi sesinin mırıltısını yani mırıltı halinde ses çıkarıyor. Bir şeyleri konuşuyor. Mırıltı. Duyuyoruz, vela nefkahu ma ama ne dediğini de anlayamıyoruz. Bak, vela nefhumu dememiş. Nefkahu fıkıh bu işte, anlamak. Kim ki Allah'tan bir hayır dileyecekse onu dinde. Fakir kılmasını dilesin. Yani anlayışlı. Yani işte ezberlesen ne olur? Ezberle. Babam ezmerle. Muhakeme olmadıktan sonra, mukayese olmadıktan sonra kıymeti yok. Fıkıh şart. Evet. Hatta dana min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Peygamber Efendimiz'e yaklaşmış. Fe ida huayiz elu anil İslam. Birden bire baktık ki adam. Peygamber Efendimiz Ali'ye selam İslam'la ilgili soru soruyor. Ama bu Cibril değil. Bedevi. Feqale <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Hamsu salavatin fi'l-yevmi vel Ha bak burada açıklıyor. Şimdi o Cibril hadisinde İslam'ın rükünleri açıklanırken ne demişti? Namazı dosdoğru kılmak. Mücmel bir lafız değil mi? Mücmel. Genel. Burada onu açıklıyor. Ne demek namazı dosdoğru kılmak? Beş vakit namazı. He. Ama ne zaman? Filyev müvelle ile. Bir gün ve gecesi ile birlikte. Yani bir günde ve gecede kaç vakit namaz var diyor? Beş vakit. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. He. Beş vakit. Demek ki namazı dosdoğru kılmak demek... Beş vakiti dostluğru kılmak demek. İslam'ı açıklıyor burada da. Bir gün ve gece içinde, gecesi içinde bulunan ne? Namazlar. Nedir gece namazları? Üçtür değil mi? Gündüz namazları ikidir. İhtilaf olmakla beraber. Gündüz öğlen ve ikindi ittifakken, Gece namazları sabah, akşam ve yatsı. Sabaha gece namazı denir mi denmez mi? İhtilaflı. Hanefi mezhebine göre doğrudan denmez. Çünkü beyazlığa doğru kılınır. Değil mi? Ama cumhur'a göre karanlığa doğru kılınır. Çok da önemli değil. Günde beş vakit var yani. Bir günde beş vakit var. Fekale Adam diyor ki Yani bu beş vakitin gayri üzerime farz mı? Galela Peygamber Esselatü Vesselam dedi. Ancak İlla en tettauva. Nafil olarak kılman müstesna. Kılarsın. Yol açık. Ama üzerine farz olan bu beş vakit. Ne kadar kesin ifade değil mi? Bu beş vakit üzerine farz olan. Ha, bu tür durumları başka şeylerde de görüyoruz. Mesela farz olmayan ibadetlerde de görüyoruz. Bu farz namaz. Bir gün Peygamber Efendimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam Akşam namazından önce iki rekat namaz kılın Yani akşamın farzından önce Üç kere bunu tekrarlamış Karşı tarafın garibine gitmiş Sorular gelince en sonunda ne demiş ha, Limen erat Ya da limenşa İsteyen kılsın İsteyen yani orada farz kılar gibi oluyor. Sonra sünneti ne yapıyor? Havale ediyor. Önce kılın diyor. Sonra sünneti havale ediyor onu. Burada da he, farzın dışında bir şeyle mükellef olmadığını ifade ediyor. Farklı yerden yaklaşıyor olaya. Kısa geçiyorum. Zaten şerhini verecek. Sonra Ve siyah ı Şehri Ramazan Ramazan oyu Ayrıca orucunu tutmak işte 29 ya da 30. 31 olmaz, 28 olmaz. Hicri aylar 29 ya da 30. Ne 28, ne 31. Hangisi tesadüf etmişse onu tutacaksın. Fekale helaliye gayruhu yani bu Ramazan orucu dışında bir orucu var mı üzerime farz olan? Fekale la. İlla en tettauva. Nafil oruç müstesna. Tut. Ama bu farz. Ve zekere lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat. Zekatı da zikretti. Aleyhissalatu vesselam adama. Fekale helaliyye gayruha. Yani işte malın yüzde iki buçuğu, kırkta biri dışında işte koyunsa şu, inekse şu hariç. Neyse. Bir zekat var mı? Galela. Hayır. İlla en teddavva. Sadaka vereceksin. Sen bilirsin. قال فادبر döndü gidiyor ve huveye ama şunu diyerek Vallahi Allah'a yemin ederim ki la ezidu ala ve la anqusu minhu Ha bu önemli. Bunun üzerine ne bir şey katarım ne de bir şey eksiltirim. Adam almış yani bu mektifi eden nerede? Ha bak üzerine bir şey katmam diyor. E katmasın zaten hadis bunu ifade ediyor. Niye? Katmasa günahkar olmaz. Ama bak adam anlayışlı. Adam ne? Anlayışlı. Ama eksiltmem de diyor. Normalde bunun üzerine vallahi bir şey katmam demesi lazımdı değil mi sadece? Çünkü ziyadattan bahsediyor. Ama öyle dememiş eksiltmem katmıyorum eksiltmem de Feqala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme felaha in sadak Eğer doğru söylediyse kurtuldu. Felaha <gülüyor> erdi diyor. Evet. Şart bağlamış Allah'ın meşiyetine bağlamış. Yani doğru söylediyse ben doğru söyleyip söylemediğini vahiy gelmediği için ne yapamam? Bilemem demek. Allah'a ne yaptı? Bana? Ama şimdi adam bakıyor, doğru söyledin diyor. Nereden biliyor Doğru söylediğini bak. Peygamber'e silahat desem şart. Şart koşmuş. Doğru söylediyse. Nereden biliyor Doğru söylediğini? Yeri geliyor baba oğluna yalan konuşuyor. Yeri geliyor karı kocaya yalan konuşuyor. Yeri geliyor oğlan babaya yalan konuşuyor. Evet. Şimdi okuyalım bakalım. Ee, ne bilgiler vermiş inşallah bize? Evet. Bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davut ve Nese'yi tarih etmişlerdir. Yani kütüb-i sitte içinde dört kaynak. Bu hadisi rivayet etmiş. Evet. İmam Buhari gelen zat. Bu demek değil ki başka yer. Her yerde var. Ama kütüb-i sitte içinde. Anladık. Evet. İmam Buhari gelen zatın Diman bin Salebe olduğunu rivayet etmiştir. Salebe. Salebe olduğunu rivayet etmiştir. Evet. Ancak bazıları Buhari'nin Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği o hadisle bu hadisin aynı manada olmadıkları. Yani bu aynı olay mı yoksa farklı bir olay mı? Şimdi bu olay he, Talha bin Ubeydullah'tan geliyor. Gelen bir adamdan bahsediyor. He, İmam Buhari diyor ki bu Duman bin Salebedir diyor. Ancak he, e, bazı alimlerde diyor ki Buhari'nin Hazreti Enes'ten rivayet ettiği bu adamın kim olduğuna dair, dıman bin salebe olduğuna dair rivayet e, Seneden sahi ama he, Acaba bu vaka aynı vaka mı? Yani bu olay aynı olay mı? Be belki başka bir olaydır. yani Başka bir adam gelip bir soru sormuştur. Belki o başka adam kimdir? Bu adam değil de kimdir? Dıman bin salebedir diyor. Muhtemel. Evet devam edelim. Buhari hadisinde Haccın nazik ettiğini söylerler. He. O zat, evet devam et. O zat İslam'ın hakikatini değil, İbadetlerini öğrenmek istedi. o Hazreti Enes'in rivayetinde Haccı da soruyor. Burada hac yok dikkat ederseniz. Namaz var, oruç var, zekat var. Bir de hac kaldı. 4 olur zaten. Burada doğrudan imanı sormuyor değil mi? Burada da onu ifade etmiş zaten cümleyle. İslam'ın hakikatini değil ibadetlerini öğrenmek istiyor. Evet, devam edelim. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Cibril Aleyhisselam'a verdiği cevabı vermemiştir. Evet. Yani en teşe en la ilahe illallah mesela başında o yok ve enne Muhammeden Rasulallah. Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun Rasulü olduğuna. Adam zaten iman etmiş, problemi yok. Ya da he, işte en tabu dallah veya tuş bir şey. Allah ibadet bana hiçbir şey şirk koşmamak. Ya da veya bir şey ya burada geçtiği gibi bir şey şirk koşmamak. İmanda problemi yok adamın. Adam diyor yav diyor yapmam gereken neler? Adamın fıtratı düzgün, temiz. Şimdi adamı biz namazdan önce imanı taze etmemiz gerekiyor. 50 tane tilki var kafada adamın imana dair. 50 tane. Evet, devam edelim. hadis hmm. i <gülüyor> Şerif <gülüyor> Nesma'u deviyen savtih. Deviy'savtih muzaf muzaf ile. Deviy'savtih <gülüyor> ve la yufqa. Ve <gülüyor> la ma yaqul. Evet. Sesinin mırıltısını duyuyor, duyuluyor. Sesinin mırıltısı duyuluyor. Fakat ne söylediği anlaşılmıyordu. Şekilde de rivayet edilmişse de birinci rivayet daha meşhurdur. Keza devi kelimesinin duvi şeklinde de okunabileceği rivayet olunmuştur. Bunun da birinci şekli daha meşhurdur. Devi yani. Evet. Hı. Devi uğultu, gürültü manalarındadır. Araplar görüp gürültüsüne devi yurra derler. Bazılarına göre devi anlaşılmayan sestir. Nitekim Arap hızlıktısına da ya, duyulmayan değil anlaşılmayan diyor. Anladın? Ya, gök gürültüsü duyulmaz mı ya? Ha, anlaşılmıyor yani. Nedir içeriği? Evet. Yine e, arı vızıltısı duyuluyor ama nedir içeriği? Ya o vızıltı onun için bir konuşma ifadesi. O anlamda. Evet. Ama burada onu kastetmiyor ya. Burada anlaşılmıyor yani. Konuşuyor bir şeyler duyuluyor ama duyulduğunun mazmunu ne? Belli değil. Evet. Gelen zatın sesi uzaktan konuştuğu için evvel anlaşılmamış, yaklaşarak konuşunca anlaşılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir ibadetin farz olanını bildirmedikçe, bildirdikçe bildirdikçe bana daha başkası var mı diye sormuş. O da kendisine hayır ancak kendiliğinden yaparsan o başka cevabını vermiştir. Yani kendiliğinden yaparsan o başka yani nafile. Farz olmayan, evet. Buradaki istisna Şafirlerle diğer bazı ulemaya göre istisnai munkatıdır. Yani? Hı. Manası lakin kendiliğinden kırıp tutmak senin için müstahap olur demektir. Hı. Binaenane onlara göre niyet edilen nafile bir ibadeti tamamlamak farz değil sadece müstahaptır. Yani niyet ediyorsan tamamlaman illa ne değil? Farz değil Şafiler ve bazı ulemaya göre. müstahap. Evet. Devam et. Hanefilerle malikilere göre ise buradaki istisna muttasındır. Hani illa diyor ya ancak şu müstesna, istisna dediği o. Kendin yaparsan hariç müstesna. Hanefiler de munfasıl değil, aydık değil, muttasıl, bitişiktir diyor. Buna göre evet. Emanâ ee, şudur. Sana başkası farz değil ancak niyetlenmiş olursan o başka. Niyetlenirsen farz demektir. Peki hadisin zahirin en yakın hangisi? Birincisi daha yakın. <gülüyor> Birincisi daha yakın. Yani bir insan iki rekat nafile namaz kılmaya niyet etse kılmasa niye üzerine farz olsun diye düşünülür değil mi? Evet. Evet. Devam etmek. Şu halde niyet edilen nafile bir ibadede tamamlamak onlara göre farzdır. Çünkü kaydaya göre nafilden istisna yapmak o istisna edilen kısmı ispat olur. Nef Nefiden, olumsuzluktan istisna yapmak yani. Evet. Burada nefi edilen şey başka nafilelerin farz olmasıdır. Niyet edilen nafileler ise istisna edilmemiştir. Binaenene onlar zimmette sabit ve onları tamamlamak farzdır. Soran o zaten... Yani nafileler farz değil ama niyet etmem müstesna farz olur. Yani eğer niyet edersen farz olur. Etmezsen olmaz diyor. Hanefilerle malikiler. Ama e, İmam Şafi ve ee, onun yolundan gidenle bazı ulema evler hayır diyor. Yani yani lakin diyor kendiliğinden kılıp tutarsan verirsen bu nedir? Müstahap. Velev ki niyet etmiş olsan bile. Evet. Sonra o zatın vallahi bundan ne ziyade yaparım ne de noksan şeklindeki yeminine gelince burada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Hayır yapmamaya yemin etmek hayır Hayır yapmamaya yemin etmek şer'an yasak olduğu halde bu zat bundan fazla ibadet etmemeye nasıl yemin edebilmiştir? E çünkü yani daha bundan fazlasını yapmam. Yapmayacağı şey ne bundan fazlası? Hayır işi değil mi? E nasıl olur yani? Caiz olur mu bu ya? Hayır yapmamaya yemin etmek. Evet. Ha. Hadis-i şerifte bütün farzlarla şer'an yasak olan şeyler ve Keza sünnetler, müstahaplar beyan edilmemiştir. O halde şu Hı. halde zikredilenlerden başkasını yapmamaya yemin etmek, onları kabul etmemek değil midir? Bu suali cevabı şudur. Evet. Aynı adresin Buhari'deki rivayetinin sunuluna maksat güzelce izah edilmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata İslami şeriatını, keriatlarını haber verdi. Mütakiben adam, vallahi ben Allahu Teala'nın bana farz kıldığı şeylerden hiçbirini ziyade ve noksan yapmam diyerek döndü gitti. İfade açık, farz kıldığı şeylerden evet hiçbirini. Yani farz kıldığı şeyin üstüne ziyade olmaz. Noksan da olmaz. Yemin ettiği farz kılmadığı şeyleri yapmam değil. Kaç Yemin ettiği heh. Farz kılmadığı şeyleri yapmam değil. Yaparım. Ama farz kıldığı şeylerin üzerine ziyade ya da noksan yapma. Anladık değil mi meseleyi? Heh. Evet. Bu surette fazlalı yapmamayı yapmayacağına değil. Bilakis onların noksansız yapacağına yemin etmiş olduğundan farzlar hakkındaki işgal ortadan kalkar. E peki nafile. <gülüyor> <gülüyor> Nafilelere gelince bazılarına göre bu konuşma ihtimal nafile ibadetler meşru olmazdan önce hükumumuştur. Ya yani, yani bu yani bu yani e, bu konuşma e, işte mensuh. Yani nafile ibadetler meşru olmadan ee, vuku bulmuş bir konuşma daha sonra meşru olunca bu konuşmanın hükmü kalmaz diyorlar evet evet devam et bir takımları da diğerleri de evet bir takımları o zat bu sözüyle ihtimal farzların sıfatını değiştirmeyeceğine mesela öğlenin farzının 5 rekat kılmayacağına yemin etmiştir derler tamam yani yani o farzın üzerine bir rekat katayım değil Heh. yani ee, o anlamda değil evet fakat bu tevil zayıf görünmüştür. Ben yani bana göre zayıf. Yani bana göre de zayıf, evet. Hatta ihtimal hiçbir, hiç nafile ibadet etmeyemeye yemin etmiştir. Çünkü farzları noksansız eda eden kimse felaha erer diyenler bile olmuştur. Peki, hadisin zahirinden yani o anlaşılıyor. Evet, devam edelim. Ma mafi, sünnetleri terk etmek, şer'an mezmundur. Mezmundur, kınanmıştır, evet. Hatta sünnetleri terk edenin şahitliği bile kabul edilmez. Şimdi mesele sünneti terk etmek değil arkadaşlar. Sünneti işlememeye yemin etmek. Problem bu. Adam vallahi diyor, bunun fazlasını yapmam. Noksanın da problem yok zaten. Yani bu sayılanın eşim ama buradan şu çıkar. E hal zikredilmemiş ama diyor Enes rivayetinde var diyor burada rabi tasarrufu olabilir. ha Aynı olay mı bu oda tartışılır da. E yani ne demek bu? Ha, şimdi bu nafile işgalini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Farza gelince problem yok. Yani farzları farz gibi ifade ederim Ne azaltıp ne de eksiltirim. Ha, ama burada o değil. Evet devam edelim. Malibu'na masadan bazıları buradaki yemini Vallahi söylemini öyle kabul ve tasdik ettim ki artık bu tasdiki ne arttırır ne de eksiltir manasına mübalağa hamletmiştir. Ya işte mi? yani el mana fi batni şair demişler. Yani mana şairin karnında. Yani şair bir beyt yazar. E, düşünen o. O cümleleri ifade eden Kur'an o. Ama ondan sonra 50 tane şarih gelir şunu ifade etmek istedi. Bunu ifade etmek istedi diye gayret eder. Burada da şarihler ellerinden geldiği kadar adam nasıl oldu da nafile işlememeye yemin etti diye he, yorum yaparlar işte. Evet devam edelim. Bu hadiste olsun Hz. Ebu Huley'in hatta rivayet edilen cibril hadisinde olsun cibril hadisinde olsun hacıdan bahsedilmemiştir. Hatta bu bu bakta... Ama Hz. Ömer'den rivayet edilen de haçtan bahsedildi değil mi? Evet. Hı. Hatta bu bakta varit olan hadislerin bazısında oruç bazısında zekat da zekat edilmemiştir. Bazılarında mesela zekat... Diyor oruç da yok evet. Devam et. Buna mukabil bazı rivayetlerde Sıla-i Rahim'den bazılarında 5 vakit namazdan bahsedilmiştir. Bazılarında Sıla-i Rahim var, bazılarında 5 vakit var. Evet. Demek ki bu hadisler iman edilecek şeylerin sayısı ile o şeyleri ispat edip etmeme hususunda birbirinden farklıdırlar. Evet. Yani e, Sıla-i ispat edersin ama iman edilecek sayı olarak he. Oruklun içine girer mi girmez mi? Yani nedir o? İslam'ın 500 dinçine sılay-ı rahim girmez. Ama sılay-ı rahime iman etmek lazım. Çünkü hem Kur'an hem de neyle? Sünnetle sabit. Anladık değil mi? Evet. Bu cihete Kadir İyaz ve başkaları cevap vermişlerdir. Aynı cevabın i̇bn Salah tarafından yapılan Hulaşası şudur. Zikri geçen ihtilaf hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olmadığına değil ki sadırdır, söylemiştir. Ravilerin belirleyici ve zat farkların, farklarından ileri gelmektedir. Yani bu peygamberden kaynaklanan, aleyhissalatü vesselamdan kaynaklanan bir husus değil. Tasarrufu ruvat dediğimiz ravilerin tasarrufu. Biri böyle rivayet etmiş, biri böyle. Biri birini kesmiş, biri birini almış, böyle. Mecmu ama aynı ifadeyi veriyor. Mecmu aynı ifadeyi veriyor. Evet. Çünkü bazı raviler işi kısadan keserek yalnız kendi bellediğim miktarlarla iktifa etmiş, başkasının rivayetini ispat veya nefici yetinden hiç temas etmemiştir. Vaka onun bu hareketi, hadisin tamamı o kadardan ibaretmiş zanını verse de diğer mevsuk râveleri rivayetlerinden onun rivayetinin tamamı olmadığı, rivayetin o kadarla bırakması bütününün belleyemediğinden ileri geldiği anlaşılmaz. O halde tek bir dediği hepsini ne yapmak lazım? Bir arada ne yapmak lazım? Cöm, düşünmek lazım, cem etmek lazım. Tek bir tanesiyle olmaz. Çünkü hadisler Kur'an'ın lafzı gibi mütevatiren gelmemiştir. Vardır mütevatir hadisler ama çok değildir sayısı. Ne demek bu? Lafızlar aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çektiği şekilde, çıktığı şekilde ne yapılmamıştır? Nakledilmemiştir. Takribi manalar vardır, yaklaşıktır. Ama Kur'an öyle değil. Bırakın lafzını, harfi bile nedir? Mütevatirdir. Evet. Beledik ki yedi kıraatla gelsin. Evet. Yani kısaca ne yaptı burada arkadaşlar? Bilgi verdi. Şimdi aynı rivayeti e, benzer bir senetle he, ama tabii değişiklikler. Metin'de de ufak tefek farklılıklar var. O farklı olan tarafı verecek. Gerisi aynı diyecek. Oku. Bakalım ne diyor? Gale İmamun Üssü'nü rahmetullah haddesena Yahya İbni Eyyub ve Uteybettü ibn mesaidin cemiyan an İsmail ne Cafer an Ebi Süheyl'in an Ebihi an Tarhadd ibn Ubeydillah anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bihazel hadisi nahve hadisi malikin gayre ennehu kâle fekâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem afleha ve ebihi in sadaqa ev dahele cennete ve ebihi in sadaqa. Evet oku tercümesinde bana Yahya bin Eyüp ile Kutub-i Türkmen Said'in ikisi birden İsmail bin Cafer'den o da Ebu Süheyl'den o da babasından o da bin Ubedullah'tan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi Malik'in hadisi gibi rivayet ettiler. Şu kadar var ki burada Taha şöyle demiş bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasına aml olsun, eğer doğru söylediyse felaha erdi yahut Babasına anl olsun. Eğer doğru söylediyse cennete girdi buyurdu. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz Haddefeni demiş. Yani e, kendi bulunduğu ortamda iki hocası varmış. Yahya bin Eyüp ve Kuteybe bin Said. İlkinde Haddefeni demişti. Bir kişi vardı oda. Kuteybe bin Said. Ancak Kuteybe bin Said Malik'ten. Malik bunu Ebu Süheyl'den rivayet etmişti. Burada he, Kuteybe bin Said bunu İsmail'den o Ebu Sühel'den. Yani Ebu Süheyl'den rivayet eden ilkinde Malik burada. İsmail demek ki burada Malik yok. Ama senet nerede birleşti? Ebu Süheyl'de birleşti. He. Onun için Metin'de diyor ki bu hadisi Malik'in hadisi gibi rivayet etti. Yani İsmail bin Cafer de Malik'in hadisine benzer. Çünkü Ebu Süheyl'den rivayet ediyor ya. Orada da Malik rivayet ediyor. Şimdi kimmiş Yahya bin Eyüp He, Şeyhi? Ebu Zekeriya, Yahya bin Eyüp, Bağdatlı, Müslim'de birkaç hadisi varmış. Değil mi? Evet. Kimmiş İsmail bin Cafer ki diğer rivayette orada Malik bin Enes vardı. Ebu İbrahim İsmail bin Cafer bin Ebi Kesir, Medine'lidir. Ne diyor? O Süheyl'den, o babasından, o Talhatü bin Ubeyidillah'tan, o Nebi aleyhissalatü vesselam'dan naklen, bihazel hadif yani nah ve Hadisi Malik bu hadisi İmam Malik'in hadisi gibi nakletti. gayre en o ancak şöyle bir farklılıklar var. Gale yani kim o? Ha, Talha bin Ubeydullah taqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efleha evet ve ebi Babasını and olsun eğer doğru söylediyse insadak. Ev دخل الجنه ve ebi insadak an andolsun eğer doğru söylediyse fela erdi. Ya da babasını andolsun eğer doğru söylediyse neye girdi? Cennete girdi. Yani demek ki fela ermek cennete girmek. Burada Rab'in gene tasarrufu var. Ama burada Talha bin Ubeydu'la böyle de söylemiş olabilir, böyle de söylemiş olabilir diyor. Hemen hemen üç aşağı 5 yukarı rivayetin neyi? Aynısı. Evet bak farklı lafzı verdi ama. Güzelliği burada. Okuyalım bakalım. Ne demiş şerhte? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin. Diğer bir hadislerinde Şüphesiz ki Allah size babalarınıza yemin vermeyi yasak eder. Buyurmuşken burada kendisi niçin aynı şeyi yapmamıştır? İlk rivayette Allah'a yemin ediyor ama burada babasını and olsun diyor. Evet Niye yapmamış? Sadece yani Allah'a yemin etmek gereklidir derken yine diğer bir hadiste de Allah size babalarınıza yemin etmeyi yasak etmiştir derken niye böyle yaptı aleyhissalatü vesselam evet. Tamam. Devam et. Diye bir sual hatıra gelebilir. Bu sualın cevabı şudur. Babaya yemin hakikatte yemin değildir. Araplar söz arasında bunu söylemeyi adet edinmişlerse de onunla yeminin hakikatini kastetmezler. Zaten e, biliyorsunuz vallahi billahi tallahi yani dinimizde üç yemin var. Onun dışında ve istediğin kelimenin başına getir hiçbir hükmü yok. <gülüyor> hiçbir hükmü yok. Yani vakti yemin etmek, asra yemin etmek, dağ yemin etmek bunlar hep Allah'a mahsus şeyler. Çünkü yaradan o. Sen yemin edemezsin. Heh. Yani vallahi, tallahi billahi dışında hiçbir yemin sana ne vermez? Kefaret vermez. Ama vallahi billahi tallahi bile olsa yemini adet haline getirmemek lazım çokça yemin etmek yeminsizliktir arkadaşlar. Yani yemin hoş değil. Lazım olduğu zaman sadece. Evet devam edelim. Nehi hadisi yemininin hakikatini kastedenler hakkındadır. Çünkü hakiki yemininde kendisine yemin edilen şeyi büyütme ve onu Allah'a benzetme manası vardır. Yani nehi hadisi yani Allah'tan başkasına yemin etmeyi nehyeden ya da babayı yemin etmeyi nehyeden hadisi yani bu hakikat kastedilerek ifade edilmiştir. Gerçek anlamda yemin yoksa Arapların örfü vade üzeri olduğu yemin değil. Çünkü orada yani yemin edip Allah konumuna sokma. Haşa yemin edileni denk görme algısı var ama Araplarda bu yok. Hani anam babam sana feda olsun diyorlar ya aleyhissalatü vesselama ha. halbuki ee, Anam baban kime feda olsun? Allah'a feda olsun demek. Bu anlamda değil o. Yani senin yoluna, senin sözlerine, senin getirdiğin dine çok önemli bu. Evet. Yeri geliyor çocuğuna he, he, ne diyorsun? Anam baban sana kurban olsun. Bu anlamda ifade edilen bir söz değil. Yani sevginin ifadesi. Bunlar dillerde varittir. Önemli olan söyleyenin bunu söylerken ne yapması? Kast edileni. Yani diğer kastedilen de ne yapması? Ayırt etmesi. Ve mümkün mertebe kullanmamak. Evet, devam edelim. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yemini Allah'tan başkasına yeminin yasak edilmezden önce etmiş olmasını muhtemel görürler. Yani bu mensuhtur. Nasihi gelmiştir ama bu konuda bir ne lazım? Biliyorsunuz yani yani hangisi nasi hangisi mensuhtur bu zor bunu bulabilmek ya aynen size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım şimdi serbest bırakıyorum edin ziyaret kabirleri çünkü siz o ahiret hatırlatır hadisindeki gibi açık bir ifade olacak ya da onu rivayet eden sabinin İslam'ı sonra olacak birinin birinin evvel olacak ya da o rivayetin hangisi sonra söylenmiş hangisi evvel söylendiğine dair bir karine olacak derken bu çok da ne değil kolay değil nasih mensuhtan ayırt etmek, tarih bakımından kolay iş değil. Evet, bir, bir, bazıları da, bir takımları da babaya yemin Allah'tan başkasına tazim olacağı için yasak edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle bir şey düşünülemez. Binaenene ona her türlü yemin caizdir demişlerdi. Yani çünkü tazim kastıyla değil, evet. Yahut babasına an olsun eğer doğru söyledi cennete girdi cümlesi ondan önceki felaha erdi cümlesinin tefsiridir. Yani felaha ermek dedik ya cennete girmek anlamı demek, evet. Bu cümle imanı kamil için şehadet getirmek kafidir. Günah işlemenin bir zararı yoktur. Zira aşıktan başka bütün günahlar affolunur diyen mürcie taifesine eren cevabı teşkil etmek. işte Şimdi sadete geldi. Sadete geldi. Evet. Yani doğru söylediyse cennete girer. E demek ki başka türlü giremiyor. Doğru söylediyse felaha erdi. Demek ki başka türlü felaha eremiyor. Bu dediklerini yapmak zorunda. Doğrulamasında da ne olmak zorunda? Sadık olmak zorunda. Ama mürciye ki gulat-ı Bu ne diyordu onlar? Yani şirk dışında ne yaparsan yap imanla asla ne yapmaz. Bu zarar vermez. Bunu diyen mürceyi bu hadis ne? Cevap. Çünkü oku. Çünkü cennete girmek suretiyle felaha kavuşmanın farz ibadetlerden hiçbir şeyi noksan etmemeye mütevakkıf bağlı olduğu bu cümleyle beyan edilmiştir. Evet. Açık. Devam. Bu hadis İslam'ın erkenlerden biri rükn rekin olan namazın beş vakit olduğu Bir rükni rekin rükünlerin babası rükünlerin rüknü rükünlerin efendisi evet hıh Beş vakit olduğuna ve bu namazların mükellef olanlar tarafından her gün her gece kılınması icabet ettiğine delildir. Başka hadislerde namaz mutlak zikredilmiştir. Vitir ve bayram namazlarının vacip olmadığına kayır olan cumhur ulema bu hadiste istilal eder. Bak ne güzel bir bilgi. Şimdi cumhur ulemaya göre vitir ve bayram namazları sünnettir. Farz değildir. Şimdi tabi hanefiler farz diyememiş zaten. Vacip. Hakkında kat'i bir delil yok. Zanni delil var Hanefilere göre. Kat'i delil olsa ne oluyor? Farz. Ama vacip demişler. Ama sünnetin bir neyi? Üstü. Heh. Ama vacip deyince heh. iki türlü vacip var. Bir ney? Farz-i kabilinden vacip bir de vacip vacip. Vitir farz kifaye kabiliğinden değil Hanefilere göre. Ne demek? Yani bir insan yani sağlığı yerindeyken kılmamızsa vitri ondan mesuldür, sorumludur. Ama bayram namazı vaciptir ama farzı ı kifaye vacibidir. Birileri kılınca üzerinden kalkar. Aynen ne de olduğu gibi? Cenaze namazında olduğu gibi. Şimdi Cumhur diyor ki sünnettir. Çünkü niye? Adam başka farz namaz üzerime var mıdır diye soruyor. Peygamber Efendimiz yok diyor beş vakit dışında. Bir kaide var. Kaide de ne? La yecuzu te'hirul beyani an vaktil hace. Beyanı geciktirmek, ne zamandan geciktirmek? İhtiyaç duyulduğu vakitten geciktirmek caiz değil. İhtiyaç duyuluyorsa... Beyanı, açıklamayı geciktirmek caiz değil, hele bu rasulullah için ne değil, asla mümkün değil. Yani madem ki ihtiyaç vardı, madem ki fazla, peygamber eslatüv selen bunu nasıl gizler? Ama hanefiler cevap veriyor. Peygamber eslatüv Vesselam burada en bildikleri, en galip olanı. Devamlı olanı zikrediyor. Yoksa bayram namazı vacip ha, bu anlamda değil. Kaldı ki diyor Hanefiler bak diyor bir rivayet taç zikredilmemiş mesela. Buradan yola çıkarak haç faz değildir diyebilir misiniz? Cumhur'da diyor ki Enes rivayetinde var. Burada problem peygamberden değil kimden? Sahabelerin meseleyi anlatmasından ya da sonra gelen ravilerin meseleyi anlatmasından tasarrufatından yani tartışma uzuyu gidiyor çok da önemli bir tartışma değil usulü bir tartışma çünkü her zaman söylüyoruz arkadaşlar selefin sünneti farz hükmündedir bir sünnet olup da selef bunu uygulamamış mıdır bana bir tane gösterin onun için ben bazen diyorum ki Bizim sünnetlerimiz Selefin farzlarıdır. Ne demek bu? Öyle. Onun için yani bu çok da önemli bir tartışma değil. Sünnet deyip de bayram namazı kılmayan kaç kişi var? Vitir namazı kılmayan kaç kişi var? Onun için ben şunu örnek veriyorum her zaman ah ah diyorum birileri var hani işte bazı ulema namazın terkini ne görmüyor küfür görmüyor işte namazın terkini küfür görmemelerini neye bağlıyorlar namazı önemsememelerine bağlıyorlar haşa hatta diyorlar ki onların bu sözü neye delalet eder şuna delalet eder yani ey millet tembel olabilirsiniz demektir milleti tembelliğe iter halbuki burada bile o var Burada bile o var. Eğer şu hadisi iyice düşünseler, korkarlar. Bu ulema, namazın terkini küfür görmeyen ulema, genel itibarıyla namazın terkini küfür görenler de dahil olmak üzere. Vitre sünnet demişler. Yeri geldiğinde bayram namazlarına sünnet demişler. Cenaze namazlarına yeri geldiğinde sünnet demişler. Ama böyle diyerek, Milleti bayram namazı kılma mı, vitir namazı kılma mı, cenaze namazı kılma mı teşvik etmişler? Bunu söyleyebilir misin? Kaldı ki sünnet deyip de kılmadıkları varit mi? Yani bu bir iftira, asılsız, menşesiz bir iftira mı? Evet, dikkat etmek lazım, insaftan ayrılmamak lazım. Evet, bu bir hılaftır. Delille alakalı hilaftır. İşkembe hilafı değildir. Heva heves hilafı değildir. Hep söylüyoruz. Fakir-arası ihtilaf sebeplerini muhakkak okuyun, bakın. Onu okuyamazsanız uzun geliyorsa reful melamı Melamu okuyun. Himnete Emiyen'in. Ulemanın ihtilaflarıyla alay etmeyin. Ulemanın ihtilafları karşısında diliniz uzun olmasın. Evet devam edelim. İmam-ı Azam bu Hanife ile bir takım ulema vitir ve bayram namazlarının vacip olduğuna kaydırlar. Ramazan orucundan mana, mada hiçbir orucunun farz olmadığı da bu halisin hükümleri cümlesindendir. Bu cihet ittifak ise de Ramazan orucu farz kılınmazdan önce aşırı orucunun farz olmadığı ihtilafıdır. İmam-ı Azam'a göre farzdır. i̇mam Şafii'nin de bir kavli budur. İkinci kavline göre aşırı orucu mendup idi. Hadis-i Şerif malda zekattan başka alınacak hak olmadığına da delilir. Tabi burada İmam-ı Azam'a göre aşırı orucu farzı demek istemiyor. Buna dikkat edelim. Ramazan orucu farz kılınmazdan önce aşırı orucu farzdı. İmam-ı Azam onu söylüyor. Ramazan orucu farz kılınınca aşırı orucunu farziyeti kalktı. i̇mam Şafii de diyor ki yani bir kavline göre evet Farzdı diğer bir kavline göre yok Ramazan orucundan önce de farz değildi neydi? Menduptu Karıştırmayın şimdi buradan adam iyi okumazsa Hani Osmanlıcada pire ile bire he, he, Yani birle ile pire he, Hemen hemen Aynı şekilde yazılır Sadece Birin altında ne vardır he, he, Bir tane nokta vardır B Piyenin altında ise 3 tane nokta vardır. O nokta silindi mi adam yani biri pir okur. Tamam mı? Yani burada da şimdi adam tam anlamazsa vay imam-ı azam'a göre aşure orucu farzmış. Kim söyledi? Ahmet Davudoğlu Hoca söyledi. İşte okuduğunu anlamaktan aciz adam bu. Aşure orucu farzdır demiyor. Ramazan orucudan önce bir tane farz oruç var mıydı? İmam-ı Azam diye ki vardı diyor. diyor. Aşure orucu farz diyor Ramazan orucundan önce. İmam Şafii'den bir kavlinde böyle. Ama ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı Aşure orucunun farzı katlı diyor. İmam Şafi de bir kavlinde katılıyor. Ama İmam Şafii ikinci kavlinde ne diyor ki? Ramazan orucundan önce de Aşure farz değildi. Neydi? Menduk'tu diyor. Evet. Bugün alacağımız bu inşallah İkinci babu da böylelikle bitirdik. Önümüzdeki ders 3. babu alacağız. Önümüzdeki ders ben yokum sınav arı aref, sınav arafemiz fakültede. Onun için önümüzdeki hafta yokuz. Birkaç gelmeyen var. Onlara haber verelim. Ondan sonraki hafta inşallah dersimize devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Gelmeyenler haber verelim. Önümüzdeki haftadan sonra inşallah ki hafta dersimiz var. Evet. Evet. Ha. Okuyacağımız yeri de verelim. Şöyle bakalım. Dördüncü baba kadar 140'a kadar okuyun. 135'ten 140'a kadar. Vaktimiz olursa devam ederiz. Genelde bir baba anca alıyoruz. Bakarız duruma göre. Evet. Hocam bir sorulardan. Evet, neymiş soru? Vitil namazı kaç dakika tutarlar onlar için diyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz 1 3 5 7 9'a kadar yolu var. Bazı rivayetler 11'dir, şazdır, ama en çok üzerinde durduğu Aleyhisselatu Vesselam'ın istikrarla kıldı 3 rivayetidir. 3 rivayetidir, iki artı birdir. En çok kıldığı budur. Evet. Subhaneküllah mübî hamdiki eshedön lailen ve kebetul bil.